itibarhaber.com Kur'an ve hadis ışığında top bir site. İTİBAR HABER Elhamdülillahilllezi hedana lihaza ve ma kunna aliyahsadi elevelan hedane allah fe ma tevfiki ve acisami illa billahe kad jaaet resulü rabbina bilhakk Sallu ala rasulina muhammed. Sallu ala seyna muhammed. Sallu ala tabib kulubina muhammed. Allahumu salli ala seyna muhammed. Ala alihi ve sahib. Sallu ala şefi'i zhunubina muhammed. Allahumu salli ala أعوذ بالله شميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله النور وكتاب مبين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين ve estağfurullah Lahi al-Qiyom. Hascandıkom Bilhali İlla Bilâhi al Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize bu yola gelirken attığımız adımlara karşılık ve uğradığımız yerler bindiğimiz arabalar rastladığımız ağaçlar, taşlar duvarlar, kerpişler ne var ise hepsinin istiğfarına bizleri mazhar eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kubeysa radıyallahu anh isminde bir akrabasından biri var idi. Kubeysa ibn-i Muharik radıyallahu anh çok yaşlanmış idi. Zorla geldi Resulullah'ın huzuruna sallallahu aleyhi ve sellem bayağı yorgun, bitkin kemikleri de incelmiş dedi ki ya Resulallah bana bir şeyler öğret çünkü çok şey yapacak halim kalmadı uzun uzun sureler okuyamıyorum çok uzun zikirler yapamıyorum uzun dualarda tabi aklımda kalmıyor gücüm az bana kolay bir şey öğretirsen kolay amel edeyim. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Gubeysa sen buraya gelirken benim yanıma yanıma gelirken hangi ağaca, hangi kerpiçe, hangi tuğlaya, hangi duvara uğradıysan nelerin yanından geçtiysen hepsi senin için hassaslaştılar üzüldüler ve senin günahların affı için istiğfar ettiler bu hadis-i şerif Ahmet-i Nuhambel'de vardır, müşnette geçer ben dualarım kitabımda da yazmışım sabah namazından sonra okunacaklar bahsinde geçer burada alimler beyan ediyorlar, diyorlar ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o buyurduğu zata mahsus değildir. Bu hüküm hepimize şamildir. Ne ne manada o zat diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına için gitti. Yaşlı halinde zor, zorlanarak, zor yürüyerek için gitti. İlimden bir mesele öğrenmek için. Çünkü ne diyor? Bana öyle bir zikir, öyle bir dua öğret ki yani çok var ama mabulların hepsinden baş edemem. Artık yaşlandım. Bir şey yapayım olan dünyamı, ahiretimi kurtarayım. Yani ilimden bir mesele. Öğrenme için Ki orada çok da duramamıştır. Ondan sonra kalkıp e, öğrenip gitmiştir. Ve biz buraya gelirken şimdi e, inşallah Allah niyetlerimizi halis eylesin. Amin. İlim tahsili niyetiyle geliyoruz. Amin. Ve burada oturduğumuz zaman zarfında işte bir saat kadar da olsa Bayağı bir meseleler. İtikattan, fıkıhtan, fazilet lamellerden, kıssalerden, menkebelerden bayağı bir mesele harman oluyor. Bir sohbette neler neler nasip oluyor. Duyuluyor, duyuruluyor. O zaman demek ki diyor alimler kim ilim için bir yola çıkarsa o yoldan giderken işte onun için uzaktan gelen daha kazanır. Fazla adım atan daha kazanır. Fazla bir şeye uğrayan yaratıklara daha kazanır. Ağaç Allah'ın günahsız bir mahlukudur. Ağaçlar. Taşlar. Bunların tabi hepsi şahitlik edeceğine dair hadis-i şerif var. İnsan hangi bir toprağın üzerinde ne yaparsa orası ona şahitlik eder. Namaz kılanın secde ettiği yerler dizini koyduğu yerler ona şahitlik eder. Zina eden Allah muhafaza. Hangi yatakta zina etse o yatak şahitlik eder. Ya meedin tuhaddisu akhbaraha. Maşada bi'r toprak bütün haberlerini ihbar eder Yani ya Rabbi şu benim üzerimde şunu yaptı, şu benim üzerimde şunu yap. Onun için Resulullah ne emretti? Sallallahu aleyhi ve sellem tahaffazu Topraktan kendinizi saklayın. Kollayın kendinizi. Ne demek? Üzerinde günah yapmayın. Size şahit oluyor. şimdi günah yapsan şahit oluyor. Cevaplarsan şahit olmuyor mu? Eh. O zaman bu hadis-i şerifte yadırganacak hiçbir şey yok. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Ve şahidin ve meşhud Allah buyuruyor. Şahitlik yapanlara da yemin ederim. Şahitlik yapılacak olanlara da yemin ederim. Bu ayet tefsirinde ne şahitler söyleniyor? Gece şahittir, gündüz şahittir. Ondan sonra Hacer-i şahittir. Hacer-i Lesvet nedir? Taştır. O nereden geldi? <gülüyor> cennetten. Kim diyorsa ki efendim Ali Zahdemircan mı demiş? Efendim cennetten gelmedi bu Kubeş'ten geldi, o tımarhaneden gelmiş. <gülüyor> cennetten geldiğine dair bu kadar sayı hadis-i şerif var. <gülüyor> allah Teala bizden sözler aldı. Estaizüle ve izahede rabbuke ''Min beni âdeme, min fuhûrihim zürriyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim elestü bi rabbikum âlû bela'' Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Söz aldım diyor sizden diyor. Allah'ın dostları hatırlıyor. Sünnet-i Hazretlerine sordular. Bu söz almayı hatırlıyor musun? dedi kennehul anfi yüzünü kulağımda şimdi çınlıyor dedi işte aslıyla irtibatı koparmayanların durumu bizim bir günde öyle kopukluk giriyor ruhlar alemiyle aramıza ki bizim yarım günümüz, bir günümüz, bir saatimiz, iki saatimiz bizim seyrettiğimiz filmleri seyredenler bizim okuduğumuz gazeteleri okuyanlar bizim okuduğumuz romanları okuyanlar bizim gördüğümüz adamların suratlarını görenler öyle bir suratlar var ki Hı. namaz yok, abdest yok adam fasık efendim babamız hacı hala eder, öyle buyururdu sokağa çıkarsın bir fasıkla merhabalaşırsın merhaba merhaba adam da fasık olur, kafir değil ha fasık bu fasıklık da acayip bir şey ondan sana öyle bir pislik atlar ki 40 sene temizleyemezsin evladım derdi bu temizler anlıyor o pislik atladığı zaman adamın zaten her tarafı kapkaraysa o pislik atlasa da anlamaz ki Bulaşan anlıyor bulaştım diye. Kalbine darlık geliyor. Görüşmek istemiyor o insanlarla. Ya bu insanlar sıkıntı. E şimdi bizim bu insanlar namaz yok abice şu adam Allah hakkında konuşuyor, peygamber hakkında konuşuyor. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Büyükler hakkında konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Bu insanlarla sen oturup çay içiyorsun ediyorsun on sonra ben galiba belada hiç, hiç hatırlamıyorum ya eskiden öyle bir şey. Sen neyi hatırlayacaksın sen? İki saatte her şeyi unuttururlar adama ya. ya dostlara unutturamadılar. Allah Teala Adem Aleyhisselam'dan ne aldı? Adem Aleyhicem'in sulbünden kaç çocuk gelecek? Kendi belinden. Şimdi bak bir kendi belinden gelenler vardır. O bir de o çocuğunun sulbünden, o çocuğunu o başka. Biz Adem Aleyhisselam'ın direkt sulbünden değiliz. Biz alınmadan alınmadan alınmadan alınma Şimdi Adem Aleyhisselam'ın direkt sulbünden alınan e, kimdir mesela? Habil, Kabil, ondan sonra onların kardeşleri böyle onlardan zürriyetler türiyor. Adem Aleyhisselam yüz bin kadar evladını gördü ama hepsi sulbünden değildi. Yani herhalde 40 kadar bir tohum gerçekleşmiştir hava annemiz tarafından. E bu da ikiz doğumluklar için her seferinde o olsun 80-100 kadar bir aşağı yukarı konuşuyorum bir rakamdır. Kendi sulplerinden gelenler ama onlardan tabii. O sonra türeyenler. Şimdi bu sefer Habil'i alıyor. Kimin sulbünden? Adem Aleyhisselam'ın sulbünden alıyor. Yani belinden çekiyor. Ne gibi diyor hadis-i şerifte? Taraklan diyor. Saçtan diyor mesela. Bir şey al, ayıklasan gibi. Ha mesela bitler olur. E ne diyorsun sana? Sirke. Onu ayıklarlar anneleri çocukların kafasında. Ayıklarken onu böyle taraklan böyle ne var tek tek. Böyle beninden öyle alıyorum öyle. Ama zerrecik halinde. Küçücük. Zerrecik halinde fakat her aklı fikri vermiş ona. Konuşma kabiliyetini vermiş, anlamayı vermiş. Zerrecik halinde almış onu. Habil'e ondan almıştı. Adem babamızın usulünde. Ondan gelecek çocukların o zerreden çıkartıyor yoksa. Ondan çıkan zerrelerden ondan çıkarıyor. Bu nerede oldu? Ne günü oldu, nerede oldu? Diyene 500 milyar. <gülüyor> Veremem ha, boşuna mi? <gülüyor> Yok ki. Sen varsa bana ver. Ee? Her şey oraya denk geliyor diye tabii öyle bir desteksiz attınız ama. arafe günü Arafat'ta. Hadis-i Şerif ne buyuruyor? in namane naman neresi Arafat da. Yemü Arafat'ta. Arafat Dağında Arefe gününde o Arafat'ta niye millet toplanıyor öyle yıkılıyor oralara? Millet diyor bizim orada çayır mı yoktu? Ne geldiler buralara diye. <gülüyor> neler var? Adam aslına ediyor. Senin gibi buralarda çayır ne var? Allah. Arefe günü Arafat'ta aldı. Efendim bütün kıyamete kadar kim gelecek daha hepsi o zaman alındı mı? Aldı. Çocuk da ölecek olsa yine eğer dünyaya bir nefes çıkıyorsa o alınmış o. Niye çocuklar ölürse cennetlik oluyor? Gavurun çocuğu da nereye gidiyor? Niye? İlk sözleşmede Elestübü Rabbiküm Rabbiniz ben değil miyim deyince herkes ne dedi? Bela. Bizden çıkan ilk harf nedir? Bela. Bak B ile başlıyor. Onun için bütün Kur'an neyle başlıyor? Bismillah B ile başlıyor. Bir surede beşmele yok. Tevbe sürüyor. o da bera etür. O da B ile başlıyor. İlk harf ne? Elif. Elestu. İlk harf ne? İlk duyduğumuz harf ne? Elestu. E. İlk konuştuğumuz bizim söz ne? Belanın B'si. Şimdi bile çocuklar Amerikan olsun, Meksikan olsun, hepsi başka B, B, B harfi ile başlar. konuşmaya çocuklar B harfine başlar. Onun için anadan evvel baba derler. Öyle mi bilmiyorum ya. Bizinkiler mi Sultan dışı sizinkiler mi? <gülüyor> şey bilmiyorum, bizinkiler öyle yaptı. Peki, şimdi bu zürriyetler alındı mı? Alındı. Kıyamete kadar gelecekler alındı mı? Kader var mıymış? Var, var. Ya Firyabi Hazretleri büyük muhaddis kitab kader diye sır kitap yazmış kader hususunda bu hadisleri hep alıyor. Buhari'de de, hepsinde de var. Kader ne demek? Yazılmış orada. Resulullah'a sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler ya Resulullah etübdehu <gülüyor> amal ve mkudu yelkallahu biz bu yaptığımız işlere hiç hesapta kitapta yokken ilk mi yapıyoruz yoksa bunun hakkında karar verilmiş miydi? Rasulullah Aleyhisselatü'nü katkı, o da Rastgele iş olur mu? Tabi karar verilmişti. Hepsi yazıldı hakkımızda. Şimdi o küçük çocuk 4 yaşına öldü. Babası da idi. Ve o çocuk fıtrat üzere ölü. Niye? Kalu bela ahd-i misakında ne dedi? Bela dedi mi herkes? Dediği için Mevla onun imanını belaya göre kabul ediyor. Ama buluva bakalım sözü hatırlayacak mı? Unutacak mı? Bozacak mı? Düz mü gidecek? O zaman onu takibe alıyor. Şahit tutmak için, yoksa bilmediği için değil, haşa, ispat için. Böylece hep zürriyetler yaratıldı. 13'ün bir tanesi geldi İbn-i Hazretlerine Ebu Şahid-ül Hudri rivat ettiğine göre Resulullah'a da geldiler böyle sallallahu aleyhi ve sellem. İşte korunma. Yani kadından hanımından münasebette bulunurken korunma dediğimiz şey. Dışa boşalma dediğimiz şey. Buna müsaade var mı yok mu? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer senden gelecek senin sulbünden bir çocuk o gün Arafat'ta kalü bela gününde senin belinden tarağın dişleriyle çekilir gibi alındıysa da o çocuğa eleştübü bugün sorulduğunda kalü bela dediyse o gelecek. Velev ki dedi kayanın üstüne bıraksan suyu yine gelecek. Kayanın üstüne suyu bıraksam oraya da ruh üflenecek diyor. Allah Allah. Mesela geçen de oldu böyle bir şey. Hem de ibret olacak. Kadın gitmiş hamama mermerin üstünde başka bir adamın suyu var. Ne yaptı orada işte ne yaptıysa hamamda <gülüyor> evi mi yok yeri mi yok lan hamamda ne işin var ne deli adamlar var ya. <gülüyor> Hamamlar da sakat yani. Zaten hadis-i şerifte vardır yani. Baya bir kerahat vardır. Çünkü Medine'de hamam yoktu. Mekke'de Medine'de. Sonra Şam'da hamam vardı. Hamam kültürü Şam'da var. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şam taraflarını fethedeceksiniz. Orada hamamlar var. Sakın hanımlarınızı hamama göndermeyin. Ve kendiniz de şeraata uyarak setre avret üzere. Kimse kimsenin avret yerini görmeyecek falan filan. Bayağı şartlar var. Bu şartlar üzere. Yani çok istenen bir şey de değil. Kadın gitti. E şimdi tabii yıkıyorlar mı neyse. Yahu mermerin üzerinde sıcakta da rahim açılıyor ya adam uğraşıyor uğraşıyor ne kadar şimdi beni konuşturmayın <gülüyor> usulleri var hani tutması için tutmuyor yani tutmayınca şöyle yap böyle yap Tutturma. canı çıkıyor tutmuyor yani Allah yazmamış ki beninden bir şey çıkartmamış ki öbürü kadın orada oturuyor gitti rahmi çekti orada suyu hamile kaldı kadın ya tabi şimdi bu hadisi daha iyi anladım bunu bu falan veriyor hadisi daha iyi anladım diyor ki kayanın üstüne bıraksan ona ruh verecek ya ne acayip bu hadis-i şerifler kaç sene sonra zuhur ediyor yani demek ki hiç yazılmış hiç çizilmiş ondan sonra da o ahitler sözleşmeler biz ne dedi bize Rabbiniz miyim değil mi biz ne dedik Bela şehidna. şahidiz ya Rabbi Tabii Rabbimizsin biz Bizi kim yarattı tamam en tekûlû yevvel kıyâmeti innâ kunnâ ani hadâ gâfilîn sonra kıyamet günü sakın demeyin biz gafilidik bilmiyorduk Ha, o zaman da hatırlattı ev tekûlû innemâ eşreka bâvunâ min kablû ve kunnâ zürriyetem min ba'dîn sonra demeyin ha bizim babalarımız atalarımız şirk koşmuş biz de sonra geldik biz de bir şeyden anlamadık onların yüzünden Mevla Adama diyor ki, sen babanın, atanın şirkine ne bakıyorsun? Ben eleştiri Rabbim kâlihü velâ ta''' ruhlar aleminde senden söz aldım. Sen niye biraz geriye gitmiyorsun? Niye sözleşmeyi hatırlamıyorsun? Niye araştırmıyorsun, Rabbini bulmuyorsun? Sen ne? Babana bakıyorsun, körü körüne taklit ediyorsun. Benim babam puta tapıyordu, ben de öyle tapacağım. Sonra bunları demeyin ha! ''Efetûlikûnâ <gülüyor> bimâfâ'ilel-mubdûnûûd'' Ya Rabbi batıla gidenlerin yaptığı yüzünden bizi de mi helak edeceksin? Ben başkasının batılından seni helak etmeyeceğim. Senin batılından seni helak edeceğim. Niye? E sen niye araştırmadın? Şimdi telefon ettiler Akit gazetesine arkadaş dün bizim Mustafa Efendi kardeşimiz. Diyor ona ki bu Mustafa İslamoğlu'nun 3 Muhammed kitabı bu hoca bizim bu kadar reddiye yapıyor. Siz bunu hiç duymadınız mı? Niye bunu reklam veriyorsunuz? O da diyor ki orada yetkili adam yok diyor biz diyor bu kitabı diyor okudunuz mu diyor? Okumadık diyor. E okumadığınızdan ediyor çok güvenilir bir hocadır diyor. Ediyor burada hak söz diye bir şey çıktı diyor hak söz. Burada diyor ki kader inkar ediyor bu adam. Diyor. Bu da demesin mi ki? E kaderde imanın Allah'a imanmak gibi şartı değil ki canım. Kaderi de kaldırıp da o kadar büyütmeyin. Vay vay vay vay. Cinnet geçiriyoruz. Toplumsal cinnet geçiriyoruz. Ve bu cinnet de var ya Müslümanlara vurdu. Çünkü Müslümanları çok sulandırdılar ya. Çok sulandırdılar. Böyle yani şu olur mu ya? Allah'a iman neyse kadere iman odur. Kader Allah'ın ayetidir, kitabıdır, Kur'an'ıdır. Ben Allah'a inanacağım dediğine inanmayacağım. Nasıl Allah'a inandın? E i̇şte bu okuduğum ayet. Bunun da tefsirinde bu kadar hadis var. Kader, kader, kader. Hazreti Ömer öyle dedi ya Resulallah. Madem öyle bizim amellerimizin ne faydası var? Resulullah ona cevap verdi bu meselede. Buyurdu ki, Ya Ömer, İnnallâhe halaka lil cenneti ehlen halaka lil nâri ehlen. allah Teala'nın iki eli var. Bizim gibi eli yok. Sol eli yok. yok. İki eli de sağ. Allah'ın kudret eli. İki eli de nedir? Allah. Sağ. Ve kilta rahmani Yeminun, Bukhari hadisinde Rahman'ın iki eli de kudret elidir. Bizim gibi şekil bir şey yok. İki eli de yani tasarruf gücü demek. Gücü. Bu iki türlü güç kullanıyor yani iki kısım. Bunun ikisi de sağ. Allah'ta sol yok. Tamam mı şimdi? Adem babamızın sulbünü sıvazladığı zaman herkes pıt pıt pıt pıt düştü zerre gibi. Herkes düştü. Yani Habil'den kim de olacak, Ondan kim de olacak, Ondan Şimdi bak ben buradan ta Adem babamıza kadar dedelerimi sayacak kadar şecereyi bilmiyorum kendim için. Hiçbirinizin de şecerenizi bilemezsiniz. Yani kopukluklar oldu. Ama ta o zaman işte benim babamdan ben düşüyorum, Benden benim çocuklarımdan böyle. Hep onlar düştü orada. Kıyamete kadar geleceklerin hepsi düştü. Eğer o gün düşenlerden bir kişi dünyaya gelmeden kıyamet kopamaz diyor. Kopamaz. Bekleyecek kıyamet. Bu ne demektir? Yani ne o bekleyecek, ne de o geri geri kalacak. İşte o da gelecek demektir. Laf anla. Her doğacak, yaz Allah yaratmak dilediğini ve o gün yarattığını dünyada da vakti gelende yaratacak. O zaman kimisi diyor bembeyaz çıktı, Allah bizi onlardan ne? Amin. Amin. Bilmiyoruz ki. Sahabeden Abdullah isimli bir zat Ebu Nasr Hazretleri radıyallahu anh rivayet ediyor, bu Ahmet ibn Hanbel Müsned'in alıyor bu hadisi. Ziyaretine gittiler, çok ağır idi, işte komada vefat etmek üzere, işte nasılsınız, iyiymişsiniz, bir işte Bizim de böyle, fuzuli fuzuli aynı şeyleri tekrar tekrar soruyoruz klişe gibi. Tabii Allah dostları böyle şeylerden darlanır. Yani böyle nasılsın, masasın dedim Melek bilmiyorum ki nasılım diyor. O da zannediyor ki şey işte şuran ağrıyor mu? Buran arıyor mu yani şimdi? Nasıl Ne demek? Mübarek dedi ki o sahabi, ben Resulullah'tan işittim ki sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Teala bir kabzayı kudretiyle, kudret tutamı, kudret tutamı. Allah'ın bir bir ne kadar. He? Ayet var. Vel ardü cemian kabzatu yevel kıyam. Bütün dünya kıyamet gününde Allah'ın bir tutamı. Ve s-semâvâd mekluyyâcum Yedi kat gökler sağ elinde dürülmüş kağıt gibiler. Gibiler. Mevlan bizim gibi yok. Yani, ah, bu bana ne? Misal. Bu misal. Mevlan böyle eli yok. Bu bana ne kadar? Kolay. Oh. Yedi kat gökler. Allah Teala bir kabzayla Adem babamızın sulbünden çekti bütün doğacakları zerrecikler halinde böyle cüce gibi şeyler ama hepsi var yani içinde her vasfı var yani bunları çıkarttı ne buyurdu biliyor musun? Havnâhilil cenneti velâubâni bunlar dedi beyaz düştüler akpak çıktılar bunlar cennetlik ben bir şey aldırmıyorum. Kim ne derse desin. Bu taraf cennet dedi. Sağdan gidin dedi onlara. Sağdan. Nereden gittin? Öbür kabzayı kudreti o da sağ. Sol yok. Öbür kabzayı kudreti avucunda ve tutamında bir mesih daha yaptı. Mesih ne demek? Sıvazlamak. Böyle belini sıvazlıyor. Bütün cehennemlikler düştü döküldü. Ne biçim bir o otomatik şey ya işlem ya hepsi düştü ya kıyamette on gelecek cehennemle kadar. hepsi cips ya ya arada da di evetim havla halin ne gelir bunlar cehennemliktir. ben bir şey aldırmıyorum bunun içinde a varmış şu varmış zengin varmış evetim peygamberin çocuğu varmış peygamberin hanımı varmış ben bir şey anlamam buyuruyor Allah Teala ben imana bakar Bunları imansız. Peki allah Teala bunu zorla yapmadı. Bizim şu anda ne olacağımızı bildi mi? Bildi. Şimdi bu milleti zorlayan mı var? İsteyen istediği tarafa gitmiyor mu? İsteyen istediğine inanmıyor mu? İsteyen istediğini yapmıyor mu? Bak siz bana geldiniz. Size de saf diyorlar. Gerici hocaya gidip gidip duruyorsunuz. Size de çok enayi diyen var. Elhamdülillah. Allah bu enayilerden ayırmasın. Efendim. O akıllı geçinenler de böyle kalem yalamışlara gidiyorlar. Ondan sonra onlarda onlara kader yok, şu yok, bu yok. Yoldan çıkartıyorlar. Ama şimdi kimseye zorla şuraya git buraya gel var mı? Orada açıp, şey, burada açıp. E şimdi Allah şu anda zorlama kullanıyor mu? O zaman da kullanmadı ki şu anı bilemez miydi? Şu anda kimin ne tercih yaptığını bilemez miydi? E bilemezse benden ne farkı var? O zaman Allah ise bilir. E bilirse de ona göre kaderini takdir etmiş. Yine Efendi Hazretleri şu sözü bütün meseleyi özetliyor. Sen yazdırdın. Allah'ın yazısı bozulmaz. Ama sen yazdırdın. Tek kelimeyle büyük bir izah getiriyor. Biz mesulüz. Ya şu anda yapıyoruz işte yaptıklarımız. Hür irademizle. Bizi kim zorluyor? Ha peki bu adbimiz ondan sonra hepsine sorduk. Rabbiniz dedi hep orada. Huzurundalar. Böyle doldu yer yüzü zerreciklerle. Arafat'tan ağı dolmuş. Allah Allah. Hepimiz varız orada. Yok dede göreyim. <gülüyor> Ondan sonra Rabbiniz diyeyim miydi? Şimdi burada üç türlü beladeriyan var. Işte. Ya. Bir peygamber ilk diyen kim? Muhammed Mustafa Allah. sallallahu aleyhi ve sellem. İlk yaratılan benim nurumdur. İlk bela o dedi. Sonra peygamberler. Sonra veliler. Salihler. Allah onlardan eyler. Amin. Ondan sonra sadıklar, samimi kullar. Bütün ümmetler var orada. Öyle sadece bizim ümmetten bahsetmiyorlar. Onlar canla başlar. Semihine o da işittik, itaat ettik. Öbürleri de ne yapalım bela demedek öfkülünü hesabıyla Ebele, bela. ne yapacağız yani? Tabi ki sen yarattın biz. biz. Kendi kendimize olmadık. Ama arkasından ne geliyor? Sen ne yaparsın? İşittik ama senin sözünü tutmayacağız. Planı oradan yapmış. Burada da çıkmış planı tatbik ediyor. Orada kafaya taktığını burada sahaya koyuyor. İnşallah bozmayız bu işi. Onun için sahabeden uzatmak Vefat ediyor. Cennetle müjdelenmiş bütün sahabe. Ayet var. Ama yine de nasılsın ne dedi. Ben bu hadisi dedi Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Adem babamızın sulbünden alındığımızda. Bir tarafı cennete gönderdi. Bir tarafı cehenneme. Hangi kudret tutamında ben yer aldığımı bilmiyorum. Ben bunu bilmezken nasıl olayım dedi. Nasıl olayım dedi. Sahabenin hayatı da korkuyla geçti. Ölümleri de böyle korkuyla geç çünkü Allah'ı bilen Allah'tan korkar ya böyle rastgele yaşanır mı ya dümdüz gidilir mi ya bana kimse hesap sormaz zannedilir mi ya hiç elimizde bir şey yok ya hiç dünyaya gelmeme çaremiz yok ahirete gitmeme imkanımız yok dirilmemek elimizde değil ölmemek elimizde değil yaşamak elimizde değil hiçbir şey elimizde değil ya o zaman teslim olmak Başka iman teslimiyeti. İnanmakta ne zorluk var ya. Rabbim kolay etti bu iş. Abi. Peki bu sözleşmeler alındı nereye kondu? Hepsi Hacerül Esved'in içine. Allah hepsini bir kağıda yazdı. Bu bir kağıda sığar mı ya? He? Sığar mı? Kimden bahsediyoruz? Ona göre. Sen ne yapıyorsun beyefendi? Eskiden bir kağıda sen de nasıl belliydi. Şimdi şu kadar disket, flash disk, şu kadar. Şu kadar. Dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor geçiriyor ondan sonra bir çıktı aldığın zaman da habu cami dolduruyor. Çıktı yani kağıt kağıt kağıt. Bu nasıl şu kadar şey? Şimdi bunları görünce biraz susuyorsunuz. Evvelce tabii bunları böyle de anlatmam misal de az idi. Değil mi? Eski millet daha iyi Müslümanmış yahu. Hiç böyle bir şeylere lüzum görmeden hoca dese misal versek yahu ne lüzum var misale tamam da ya sen Allah demiyor musun? Allah de orada dur. Kadir diyorsun. Her şeye kadir diyorsun. Ta. Ne arıyorsun sen? Bir kağıda yazdı onları yani. Liste yani. Nereye koydunları? onları? Hacelleşvede? İçine Şimdi Hacelleşvede gidenler Bismillah Allah'u Ekber'de istilam edenler ne yapıyor? Orada duası var. Okunuyor. Bismillah Allah'u Ekber. Allahümme imanem dike ve tasdikim bi kitabike ve vefaen bi ahdike Sana inanarak, kitabını doğrulayarak ezelde verdiğim ahde bela sözüne vefalı olarak diyor. O da ne yapıyor mübarek? Herkesin resmini bunu da mesela anlamıyorlardı. Şimdi baştattan anlama. Ben de bir akik yüzük vardı. Evvelce ağacın resmini çekmiş. Taş taş. Akik taşı. Yanındaki ağacın resmini çekmiş. Böyle çok yüzükler var akikte falan. Yanındaki ağacın resmini çekmiş. Aynı böyle tablo gibi. Ya küçük şu kadar taşta tablo gibi ağaç manzarası vardı. Hep bana mı rastlıyor ya? <gülüyor> Allah Allah. Siz hiç böyle bir şeyler niye mi görmemişsiniz? <gülüyor> Efendim. Ya var bu var. Ağaçlı şey taşlar çekiyor yandaki resimleri. E? Sanki senin kamera o çeken kamera ne? O da demir, çelik. Ona çekiyor. Taştan ne var ki var? Bu sefer hepsini Mevla koydu içine. Şimdi gidenler efendim istilam ediyorlar. Gidemeyenler de mahrum değiller. Çünkü Allahü Teala onların da mazeretinden haberdar Ama parası var da gitmiyor. O yandı. ister Yahudi ölçü, ister Hristiyan. Hadis-i Şerif öyle buyuruyor. Farz olan haç bir keredir. Farz oldu, gitmedi. Bir de ölürse Fellemudinşâ Yahudiyyen ve inşâin asfandir. Yahudi ölmüş, Hristiyan ölmüş, fark etmez diyor. Bunun durumu vahim. Bu geciktirilir mi ya? İslam'ın beş şartı ya. Ama senin paran yok. Veya yol imkanı yok. Veya hastasın. Yani gidemez, o zaman bedel gönderecek. O parayla yerine başkası gönderecek. Ondan sonra ama sağlığı yerinde olan bedel göndermesi yeterli olmaz. O zaman ha, anladın mı şimdi? Dedim sana ki yola girdin gelirken ne kadar taşa, ne kadar kuşa, ne kadar ağaca, ne kadar tahtaya rastlasan, hepsi ilim meclisine gelenler için istiğfar ediyoruz. Yani, Ya Rabbi bunu affet. Senin dinini öğrenmeye gidiyor. E ona kim bildiriyor? Allah Teala ilham ediyor. Şimdi, bu eşyada hayat hakkaniye var. Yani manevi bir canlılık vardır bu varlıklarda. Çünkü Allah, ve شَيْنْ لَا اُشَبِّحُ بِحُبِّ Allah'ı tesbih etmeyen hiçbir varlık yok diyor. Yani bu manada hayvanlar da, cansızlar da, yani tahtalar da yataklar. Hatta hadis-i şeriflerde ne diyor? İnsan yattığı döşeğin tesbihini duysa üzerinde uyuyamaz. Bindiği merkebin tesbihini duysam üzerinde gidemez. için nice merkep var ki üstüne binenden hayırlıdır. Üstündeki türkü çağırıyor, merkep aşağıda tesbih çekiyor. Bunlar hep Hatiş Şeriftir. E demek ki bunlarda da eşyada ne var? Bir hayat var, bir canlılık var. Allah bunları ne yapacağım diyor? Şahit yapacağım diyor. Baş şahit Hacerü'l-Esved'dir. O bir taştır ama bak ne işler. O Hazreti Ömer geldiğinde radıyallahu anh, tam öperken ne dedi? Vallahi inni la alimunneke hajarun la tenfa'u la tadur. Ben biliyorum ki sen bir taşsın. Fayda da veremezsin, zarar da veremezsin. Vallahi ma la ra'aytu Rasulullah qubbelake. Ma qubbeltuke. Resulullah diyor seni öperken gördüm. Onun için seni öpüyorum. Onun öptüğünü görmesem ben seni öpmezdim diyor. Onun soruda öpüyor. Kaçak adam. Hazreti Ömer'in anlayışı farklı bir yani ileri derece bir anlayış var. Ondan sonra da Hz. Ali de arkasından tuttu yakaladı Tavafta. Dedi ne oldu? <gülüyor> dedi o taşın faydası da var, zararı da var. Yapma ya dedi. Biz olsak ben döneyim mi biliyorsun ben Ömer'im ya? <gülüyor> Olmaz kardeşim. Elde olan beyde olmaz. Ben 40 senede kitap okurum bir şey görmem. Sizden birisi bana, Hoca Emel şurada şunu gördüm dese, Ben hemen, hadi git işine yok öyle bir şey demem mi lazım? Ayıptır bu kibirdir ya. Ne demem lazım? Hangi kitapta gördüm kardeşim bir inceleyelim. Böyle yapmak lazım yani. Hz. ne dedi? Nasıl dedi ya? Dedi nasıl ben dedi, Allah'a dedi galibu velada bütün sözleşmeleri aldı, bunun içine koydu. Ondan sonra da şimdi bunu şahitlik. Yarın ahirette bu kendisine istilam edenlerin ahde vefalı davrandığını şahitlik yapacak. İşte o zaman o adamlar kurtulacak. Yani faydası da var, zararı da var. Resulullah böyle buyurdu, ben öyle duydum deyince e her hadisi, her sahabi duymaz. Çünkü Efendimizin hepsi yanında her an değiller. Biri bir vazifeye gidiyor, biri bir vazifeye gidiyor. O zaman Hazreti Ömer ne dedi? Allah'a sığınırım dedi. Hasan'ın babasının yaşamadığı bir dönemde yaşamaktan, dedi. Yani Hz. Ali'deki ilmin üstünlüğüne bakın ki Hz. Ali'nin lakabı nedir? Küyesi Ebul Hasan, Hasan'ın babası. Dedi ki, yani iyi ki dedi sen varsın. Ama senin olmadığın bir dünyada yaşamaktan Allah'a sınırım. Hakikaten de Hz. Ömer, Hz. Ali'den önce öldü ve Ali'siz hiç kalmadı. Bu şialer ne konuşuyor ya? Hz. Ömer'e düşmanlar. Hz. ile arası kötüymüş. Hz. Hazreti Ömer, Hz. Ali'nin nesi? damadı Hazreti Ömer Hazreti Ali'den kız aldı. Kendisi evlendi. Dedi ki Rasulullah dedi yakınlığım çok. Ya ikinci kalibe ya. Ama dedi bir de Ehlibeyt'ten akrabasıyla evlenmek için dedi. Hazreti Ali de kızını ona evlendirdi. Ya bunlar böyle yani iç içe. Ama bunlar uyduruyorlar, uyduruyorlar milleti de. Birbirine perişan ediyorlar. Şimdi Efendim Abdurrahman Dilipak kardeşimiz bir yazı yazmış. Bir hocadan bir hocaya mı yazmış? Ne yazmış bir şey de anlamadım ondan. Ne yazdığından da. Bir de diyor ki başında diyor ki hiçbir mezhebe hak denmez. Allah Allah. <gülüyor> hiçbir mezhebe hak denmez olur mu ya? Ehli sünnet hattır. Şia batıldır. Mutezile batıldır. Ben ehli sünneti hak nasıl diyemeyeceğim? Acayip. Yani, Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki dördü de eli Sünnettir, dördü de Haktır. Öyle mi? Ecema. Maturidi Eşari, itikatta iki mezhep vardır, Hanefiler maturididir, üç mezhep Eşari'dir, hepsi de Haktır. Diyor muyum? Sen nasıl diyorsun bana? Hak değil. Çok da kültürlü adam fakat, ondan sonra altına bir Hz. Hanefi, Hz. Hanefi, Hz. Hanefi diye biri yok ki. İmam-ı Azam'ın adı Hanefi değil ya. İmam-ı Azam'a normal bir şahit. İmam-ı Azam'a Hanefi denmez. Hanefi biziz. Hazreti Hanefi dedim. Siz Şimdi Şafi'ye benzetti herhalde Hazreti Şafiiye. Ona da Hazreti Hanefi demiş falan. Neyse. Mesele değil. Hepimizin hatalarımız öyle mü mühim değil. Ama itikat konusunda kimse efendim, bir mezhep için hak diyemez. Nasıl diyemez ya? Allah'ın hak dediği Resulullah'ın yoludur. Resulullah'ın yolu ehli sünnet ve cemaat yoludur. Biz de o yoldayız inşallah. Şimdi bu kadar akıllı insan bu yolu kaybetti de bizim gibi aklı kıt olanlara mı kaldı bu iş? Demek ki bu da çok akıllı değil. Neyle? Fazlu Kerem'le. Allah lütfetmiş bize, bizi eli sünnetten kılmış. Elhamdülillah. Şimdi bu bizden akıllıları var, bizden zenginleri var, bizden araştırmacıları var. Zaten çok araştıran da daha tehlikeli. Tabi çok araştır araştır araştır her şeye bir acaba giriyor. Halbuki yani çok delil aramaada bir lüzum yok. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yolu bize getirdi kıyamete kadar da hak olarak bir cemaatin devam edeceği müjdesini ver. Şimdi bize kim yardım etmezse bizi terk ederse, bizi yardımsız bırakırsa da Resulullah haber verdi. La yedurru man kadelo hatta emirullah. Allah'ın emri kıyamet gelene kadar. Ümmetimden bir cemaat, bunu ehli sünnet demekti. Bu İsmaila cemaati, yok İskenderbaşı cemaati gibi değil. Bu eli sünnet demek bu Fas'ta da var, Tunus'ta da var, Cezayir'de de var, Hindistan'da da var, Pakistan'da da var, Suudi Arabistan'da da var, Yemen'de, Endonezya'da var, Malizya'da var, Amerika'da var, her yerde var. Anladınız mı? Böyle bir cemaata bağlamayın bu işi. Burada cemaat taasubu yapılamaz. ehl sünnet itikadında bulunan herkes Resulullah'ın yolundadır. Ve onlara yardım etmeyenlerinde zararı olmayacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yani tabi biz istiyoruz hak yayılsın. Doğru duyulsun. Duyurulsun. Ama tabi imkanlarımızda kısıtlılık var. Batılın sesi daha gür çıkıyor. Allah muhafaza buyursun. Amin. Millet de buna kanıyor. Ama kanmaması lazım. Sen Rabbiniz değil miyim dendiğinde bela dedin. Şimdi hatırlıyor musun? Epek ben hatırlamıyorum. Anladık da şimdi. Aslına dön. Bir bak. Bir ne buyuruluyor bana. Ne emirler geldi bana ya? Okumuş yazmış adamsın. Köşe yazarı adamsın. Sen şimdi kalkıp diyorsun ki kader diyorsun. Allah'a inanmak gibi şart değil. Bunu nasıl dersin? Bu amen tüm birbirinden ayrılır mı? İman şartlarında bölünme, parçalanma olur mu? Sen bunu nasıl dersin? Şimdi o başka köşe yazarı için söylüyorum yani. İsmini vermedik. Ama biz artık uyanıyoruz. İnşallah uyandırıldık. Allah bizi ikaz eylesin. Amin. Bütün yanlışlardan. Batıllardan. Şimdi bu hak söz efendim bu kitap inşallah yayıldı. Bayağı da yayılıyor. İnşallah insanlar bunu ama bu ağır bir kitap ha. ha tabii çok ağır. Siz de zannettiniz Hoca gibi şunu oku gir cennete. <gülüyor> Cuma günü bir kere oku yataşa. Böyle hep böyle olur mu ilim ya? Karşı taraf çok ağır laflar kullanarak da millet aaa neler biliyor falan zannettiriyorlar kendini. Bizim hocalar da döktürmüş yani maşallah. Allah Allah. Döktürmüş mü lan? Anlamadığınız yer varsa bana da sorun. Allah Allah. Niye anlamıyorsunuz ya? <gülüyor> Kardeşim ya biraz yugat bakın, biraz şunu bakın. Biraz biz, biz ne yapacağız? Allah Allah. Şimdi adam kaderi inkar ettin. Bunu anlamadınız mı? He? Şimdi cehennemin efendim Son söz mu değil mi meselesi? Burada tabii görüşler çok. Diyor ki şimdi bu Musa Carullah denen adam, bu İslamoğlunun kaynağı. Ya yani bu adam makarci, Bigieth adı da. Buna karşı kim efendim Mustafa Sabri Efendi duydunuz mu? Bu adam, bu zat Şeyhül İslam'dır. Osmanlı'nın son Şeyhül İslamlarından, buralar karışınca, hıttât elekışı bu karıştırılın ortalık, nereye gitti? Mısır'a gitti. Muhammed Saad el Kevseri ile Mustafa Sabri Hazretleri. Bu büyük adam. Bu zat taa Mısır'da sürgünden ona reddiye yazdı. Bu Musa Carullah. O kitabın adı yeni İslam müstehitlerinin kıymeti ilmiyesi. Yani bunlar diyor müstehit gibi çıktılar ortaya. Bunların ilmi değeri nedir? Bunları bir kıyrata koyalım, bir tartalım demiş. Şeyhul İslam Mustafa Sabri Efendi kitabında. Şimdi bu kitapta bütün bu reddiyeler var. Ancak şimdi İslam mesela görüşü, diyor ki cennet cehennem eli sürdükte göre ayetler hadisle göre sonsuz mu? Sonsuz. He? Sonsuz. Şimdi bir iki kişi çıkmış İbn Teymiye acayip adamdır o. İbn Teymi İbn Kayyim eskilerden. Bunlar da çıkmışlar demişler ki efendim sonu var demişler. Bunlar bunu nasıl dediler Zor iş bu yani. Şimdi, bu da ayrı bir dava. İki tane görüş var. Hangisi hak? Cennet cehennemin sonu yok. Efendi Hazretleri'nden 40 kere dinledik ki, bir insan dese ki cennet cehennem katır trilyar senedir kafir olur. Böyle derdi. Çünkü derdi, bu verdiğin rakamın sonu var. Allah buyuruyor ki ebeda. Sonu yok, anladın? Şimdi, bu hususta deliller vermiş. Yalnız yine İslamoğlu öyle bir adam ki, sonu vardır da demiyor yoktur da demiyor ne diyor diyor ki cennet cehennemin zamanı kaybi bir konudur halbuki ayet gelen şey kaybolur mu <gülüyor> Allah diyor ki Muhammedur Resulullah diyor sen de şimdi ki Allah bir peygamber göndermiş mi ne zaman göndermiş adı ne kaybî bir konudur desen bu ne kadar saçmaysa cehennemin sonu var mı yok mu Kaybi bir konudur Gaybi olmaktan çıkmıştır. Ayetler gelen bir konuda gayıp kalır mı? He? Biz cennette huri olduğunu bilir miydik? Nereden bileceğiz? Gayıp değil mi? Hayırdır. Cennette ağaç var. Ne bileceğiz? Cennette ırmaklar. Dört çeşit ırmak var diyor Kur'an. Ne biliyoruz? Bunlar hepsi gayıptır. Ama Kur'an inince ayet geldiği zaman gayıptan çıktı. Ben şimdi cenneti az çok sarayının, köşkünün tuğlasına kadar mesela... Biliyorum çünkü hadisler varsa cennet hakkında toplasan kaç yıl kitap var? Yani ayet hadisten. E burada şimdi ben diyebilirim ki e cennet nasıl bir yerdir? Orada köşk var mı? Huri var mı? Gaybi konudur bu. Denir mi? <gülüyor> Hadır zaten Hırcan'da kalktı dedi ki huriler cinsel partner değildir. <gülüyor> ne <Neye> yarıyor? <gülüyor> Allah diyor ki bi بِحُورٍ عِينٍ biz hurilerle onları zevvezle evlendirdik diyor. E niye evlendir o zaman? Temizleyici almam mı evlendirdin? Evet temizleyici alırken Niye mi kıyıyorsun? Saçma saçma işler. Gaybî bir konudur. Bilmem. Ya bu çok büyük tehlike şimdi. Bunu diyor Allah bilir. Bu konuda konuşmak diyor gaybı taşlamaktır. Ya Allah'ın ayeti var. Daha kim gaybı taşlıyor be? Ondan sonra efendim. Bunu Allah bilir. Bize düşen cehennemden sakınmak cenneti hak etmektir. La bak. Sen böyle gidersen düştün içine ya. E cehennemden nasıl sakınacaksın? Cehennemin sonu var diyorsun. Ayet var. Şimdi bu, bu gibi konular. Daha ne meseleler var? Burada efendim biraz zor ama o ehli onu ehlinin eline geçerse ehlinin eline geçti mi kılıç iş görür. Burada siz de iyi okuduğunuz zaman anlayacaksınız. rahman. Mesela Yine kadının şahidi. Allah Teala ne buyuruyor? Ve teşhidu şeydeyn min erkeklerden iki şahit tutun. Mesela borçlanma senedi imzalanacak, şahit lazım. Feleme iki adam yoksa olsa, bir adam olsun ve iki kadın olsun. Yani iki kadın bir adama denk gelir olur. Mimmen bu şahitliğini beğeneceğiniz insanlardan bu şahitler olsun. Şimdi bak lafa şimdi. Bu ibare öyle sanıldığı gibi iki kadını bir erkeğe den saymak değildir. Ayet haksızlığı önleyip adaleti sağlamak konusunda titizlikle alakalıdır falan falan falan. O zaman Kur'an bire iki oranını şahitlikte nisab olarak belirlemez. Daha ne diyecek Kur'an? Bir adam yoksa, iki adam yoksa, feracülüm bir adam ve etani iki kadın diyor Kur'an. Bu da diyor sonunda neticeye bak. Netice diyor, Kur'an bize diyor, bir erkeğe karşı iki kadın oranını vermiyor diyor. E daha ne yapacağız? Ya? Daha ne yapacağız? Bu ayet ne diyor kardeşim? Bu diyor adil yargıyı sağlamak için diyor. Efendim diyor, şudur budur vesaire. Ya her konuda değişir. Zinanın şahidinde kaç tane istiyor? Dört, Dört tane istiyor. Dört erkek olacak. Hat cezalarında kadının şahitliği hiç geçerli değil. Bir kadının lafıyla... Ne içki sopası, ne zina sopası, ne rejim uygulanmaz. Burada kadınlara şahitlik hakkı hiç yok. Çünkü hassaslık var onlarda, hassaslık, duygusallık. Bir de şimdi çıkartmışlar, Ali Bulaç da o kafa mesela. O da diyor ki o zamanki kadınlar okuma yazma bilmiyordu. Erkek de bilmiyordu. Erkek de bilmiyordu. Peki o zaman ne? Şimdiki kadınlar çok akıllı, e? O zaman ne olur? Şimdi bir kadın bir adam yerine geçer. E Allah bu zamanın böyle olacağını bilmiyor muydu ya? peki Allah ne diyor ayette sebebini de açıklıyor <gülüyor> iki kadından biri unutursa <gülüyor> diğeri öbürüne hatırlatır çünkü unutkanlık da onlarda erkeğe göre nispeten fazla olabilir burada Allah kadını koruyor niye kadını koruyor para meselesi şahitlik borç meselesi adam baskı yapar bilmem ne borcunu inkar etmeyecek kadınız olur kadın erkek gibi dayanamaz Allah da kadını korumak için iki kadın olsunlar birbirine Güç olsunlar diyor. Allah kadına acıyor buradan. Ama Allah Teala sebebini söylüyor. Biri unutabilir diyor. Yok bu kadın hiç unutmaz. Bu çok akıllı bir kadın diye. Ben onun hakkında bu ayeti değiştirebilir miyim? Allah'ın dini genel gelir. Arada istisnası olur ama o da o kurala uymak zorundadır. Şimdi mesela erkek kadın ne yapmayacak? Halvet. Bir odada tek başına yabancı erkek kadın oturamaz. Bu nedir? Haramdır. Üçüncüleri kimdir? Şeytandır. E şimdi de bu adam çok mübarek. Kalbinden hiç şey geçmiyor. Ya tamam ama kardeşim. Allah bir din gönderiyor. Bu dine göre kendine güvenen tek başına otursun diye ayet yok ki. Tabii ki Allah ne diyor? Bir kadın bir erkek tek başına kitli yerde kalmasın kapalı odada diyor. E şimdi sen burada e bu kadın yazma biliyor. Bunu unutmuyor. Böyle bir din olur mu sen? Kur'an'ı oyuncağı mı çevirdin? Allah bir din gönderir kurallar genel gelir. Öyle değil mi şimdi? Burada yine büyük bir inkarla karşı karşıya kalıyoruz. Ondan sonra daha neler neler inşallah okuduğunuz takdirde Allah nasip ederse çok şeyler öğreneceksiniz. Bunu iki tane alana beşe verecekler. Yani para üstü mara üstü uğraşmayın. İki tane, dört tane alsan, ta, yani bu iki buçukta olur. Mesela burada para değil. Burada mesele bunun dağılması, yayılması ama tabi bunlar rahatsız oluyor. Şimdi Arifhan dergisi çıktı. Üstadımız Acımahmed Efendi Hazretlerimiz Bandırma'ya gitti. Balıkesir'e gitti. Oralarda ihvanlarla görüştü ve neler onun hakkında çok güzel malumat yazıldı. Ben yazmadım. Burada efendim bahçesinde otururken mübarek şu andaki bahçesinde ve yolculukta olanlar Hacı annemiz hakikaten çok güzel efendi Hazretleri Ali Haydar Efendi'nin bizim efendi hakkındaki sözlerini hiç duymadığınız sözler var. Hiç duymadığınız Bu efendi kimmiş? Hakikaten bir okumanızı tavsiye ederim. Ondan sonra bana geliyor. Bana gelince ben tabi illa çarpmak var ya. Ya hoca ne var? İşin gücün çarpıyorsun. Ya nasıl çarpmayayım? Ben diyorum ki ey ehli sünnet! Peygamberinize sahip çıkın! Kur'an ve sünnet Resulullah'ın nur olduğunu söylerken İslamoğlu bunu söyleyenleri Yahudi kapbalizmine meyletmekle suçluyor. Ben nasıl duracağım? Şimdi bak, burada onun sözlerine hiç dokunmadım. Aynen aldım. Diyor ki, Nur-u Muhammedi teorisini desteklemede kullanılan bu Nur rivayetleri sadece aşırı mistik bir yorum olarak İslam geleneğine girmemiştir. İşte suyutuyu şöyle yapmış, bütün ulemayı, evliyayı tenkit ediyor. Nur-u Muhammedi, yani Efendimizin Nur olduğu, teorisinin mucidi olduğunu tahmin ettiğimiz, hep zaten hava raporu gibi tahminlerle gidiyor kâb diyor, bu Kâb-ül kim biliyor musun? Bak burada yazdım, bunu dinleyin Radıyallâh. Kâb-ül Ahbar, İmam Zehebi Hazretle diyor, Hazreti Ömer ve Hz. Suheyt gibi birçok sahabeden hadis rivat etmiş. Ebu Hureyre bile Kâb'dan hadis almış. Ebu Hureyre, i̇bn Abbas bile ona soru sorardı. Tabiinin en ileri gelenlerindendir. Sahabe olamamış, yetişememiş efendimize. Yemen'den gelene kadar Efendimiz vefat etmiş, Ebu Bekri Sıttık da vefat etmiş iki sene içinde, Hz. Ömer'e yetişmiş. Hazreti Ömer ona ''Ey Ka'b bizi ağlat, ey Ka'b bizi anlat'' Bütün ehli Kitab'ın ilimlerini hak üzere bilen bir alim olduğu için Efendimiz'i tanımış ve iman etmiş. Bunun artık faziletleri hakkında burada yazdım. En akıllı insanlar, Sahabe-i Kiramlar çok gazalara, harplere katılmış, çok dindar, alimlerin en akıllısı sayılıyor, kabul Ahbar. Alimlerin alimi sayılıyor. Sahabenin hepsi ona ürmet dedim ondan ilim alıyordu ya. Bak ne diyor, ve bu, bu zatın, kabul ül Ahbar'ın hadisleri Ebu Davud'da geçiyor, Nesey'de geçiyor, Tirmizi'de... Yani kütüb ciddi en sağlam altı kaynakta bile bu zatın ismi ve rivayeti var. Bu zat için ne diyor? Allah göklerin, yerin, ışığıdır ayetini bakın nasıl anlıyor. İkinci nur sözcüğü burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir diyor. Allah onun nurunun örneğini şöyle verdi diyor. Yani Muhammed'in nuru anlamına geliyor. Böyle anlatıyor, anlatıyor. Ondan sonra diyor ki, efendim işte diyor bunlar ne yapıyorlar? Yahudi kabbalizmine meylediyorlar. Çünkü Kâbul Ahbar nereden gelmiş? Ehli kitap alimi ya. E o zaman Yahudilik kaptı. Yani Efendimiz'den evvelki kitaba bağlıydı babası atası. O kitap üzereydi. Efendimiz'i duyunca geldi. Burada ne var? Abdullah İbni Selam da Yahudi alimiydi. E bütün bunlar sahabe oldu. E şimdi diyor işte bunlar Yahudi kappalizmine meyletmişlerdir. Onları da anlatıyor ondan sonra. Bu tipik aşırı yüceltmeci yanlış anlama işte falan. ikisi de gnostik ne demekse tabiatlı olan kapalacı Yahudilikle hermetizmin karışımından ortaya çıkan yanlış anlama. Hazreti Peygamber'e kim ne kadar karizma katacak diye yarışa girdiler diyor. Adamın kitabı. Sayfası burada bu burada. E şimdi böyle bir yazdım. Yazdım. Bunu okuyun. Bunu güzel okuyun Rasulullah senden razı olur. Sallallahu aleyhi. Ve bunu reddiye okuyun ve millete dağıtın. Razı olur. Peki ben de diyorum ki sen kabul ahbara mı diyorsun bu Yahudiliği yoksa Kec'aakum minallahi nurun Allah'tan sen nur geldi diyen Allah'a mı diyorsun Yahudiliğe mi diyeceksin? Peki Rasulullah ve celle nur'a ya Rabbi beni nur yap dua eden Tirmizi hadisinde kaynağını vermişim. O Resulullah dua edecek de, Allah onu nur yapmayacak mı? Beni nur yap diyor Tirmize hadisinde. Onun duası kabul. Peki bu kadar ayetler var. اِنَّ اَرْسَلَا لَا كَشَائِدَ مُنْ بَشْرَ مَنْ اَدْيَنَ مُدْ دَعِينَ اِلَّا Biz seni kandil gönderdik diyor. Münira, Nur saçıcı diyor. E sen şimdi, bu tatlar Peygamber'e nur dedi diye, sen nasıl bunları Yahudilikle ile ya? Yahudi kapalizmi neymiş bu ya? Bunu Kur'an söylüyor nurdur diye. Pazar günü şifa dersinde tam ders buraya geldi. Bu pazar ikindiden sonra burada şifa dersi var. Şifa-i Şerif'te Kazıyazı Hazretleri bu ayeti söylüyor. Dersimiz Geçen hafta burada bir kardeş geldi. Sohbet bitti. Dedim önce anlatsaydın dedi. Nereden anlatacaktım? Rüyamda dedi. Bir yangın çıktı. Yandık. Sakallı buradaydı. Belki de burada mıdır şimdi bilmiyorum. Dedi yangın çıkıyor, geliyor, bizim eve doğru yanaştı, hemen diyor bana sesleniliyor ki Hoca size bu kadar şeyler öğretiyor, niye bir şey aklınıza gelmiyor? Bana böyle diyorlar diyor. Ve bu salavat muzafat 10 salavat, sabah akşam okunan, hemen diyor bunu aldım, 7. salavata geldim yani kurtulduk diyor. Ateşten beladan, bunu anlat dedim bana. Dedim efendim de buyururdu, rüyalar müjdecidir ama zaten rüya görmeyede lüzum yok. Resulullah buyuruyor ki, bana bir kere salat okuyana Allah on defa rahmet okuyacak. Yani Allah'tan on rahmet, bu gece cuma gecesidir, mutlaka onar kere bu, on salavat eder, yüz. Ondan sonra diğer salavatlar var burada, hem Resulullah'ın hakkını ödemiş oluruz, hem ana babalarımıza Adem babamıza kadar bizi dünyaya getirmeye sebep olan imanlı ölenleri de affettirmiş oluruz. Biz de oluruz inşallah rahman. Böylece, şimdi, kardeşlerimiz pazar günü ne yapacağız saat 3'te şey var imza günümüz var Arifan'da Arifan yayın evinde saat 3'te ben bulunacağım erken gelip de hoca geç kaldı demeyin. beni alakadar etmeyin. ben ne söylüyorum o saatte 3'te inşallah gelirim 5'e kadar görüşmek isteyen imzalarını atarız oradan 5'te geliriz yalnız gelemeyenler internetten cübbelahmethoca.tv şifa dersi canlı veriliyor Herkes dünyanın neresinde olursa haber edelim birbirine. Şifa dersin Herkes aynı buradan görüntülü takip edin inşallah. Bu pazar ders var. Gelebilen, gelebilene ağaçlar, taşlar istiğfar eder gelirken yolda geçerken. İnşallahü Rahman. Ondan sonra kardeşimiz, kardeşlerimiz Mustafa Saka vefat etmiş. Ruhu için bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Abdu ve Resulü. Şehadetlerimizi kabul eyleyip Rabbim ruhuna insal eylesin. Amin. Şimdi hemen kısaca duamızı yapalım. Çıkarken de derneğe yardımlar unutmayın. Sizin yardımlarınızla buralar açık kalıyor. Bu hizmetler yürüyor. Allah yerinizi doldursun. Verin. Zengin Allah sizi fakir etmez. Korkmayın. Amin. Subhani Rabbin Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve نعوذ بك Salli, vesellim. Salli vesellim. ve sellem ve barik ala seyyidina Alasim. Muhammedin nebiyyil ümmi Nebi el al al habibil alil kadri el ala al alihi ve, al -Ali ve sahbihi amin, amin. subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafune ve selamun alel mursalin ya askerlerimiz şehit oldular onlara da rahmetle Dualar edelim unutmayalım. Evlatlarımız bak her taraftan dünyanın neresi Türkiye'nin her bir tarafı, karşısından efendim Karadeniz'inden her tarafından askerler mayınlara basıyorlar. Ya Rabbi bu teröristlerin kuvvetlerini iptal eyle ya. Amin. Evleri ocakları bomba doldurmuşlar. İptal eyle ya. Amin. Bu memleketi içten dıştan yıkmaya çalışanları kahreyle ya. Amin. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbele Alemin. Ruhlerine buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhamdu. Abdü ve Kabirlerini nur eyle Genç yaşlarında işte vatan, namus, bizleri korumak için gittiler vazifeye. Böyle bir kader, takdir ile karşılaştılar geride kalan ailelerine sabrı, cemil, ezi, ezil, hayırlı uzun ömürleri ihsan eyleyim. Sen ya Rabbi bu vatanı eli Sünnet'in merkezi olarak baki eyle ya Rabbi. İslam merkezi olarak baki eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremille ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. ehl Sünnet itikadını bozmak için uğraşanlara fırsat verme ya Rabbi. Verdiğin güçleri de ellerinden al ya Rabbi. Sen ya Rabbi alemin hepsini hidayet eyle, ıslah eyle. Kimseye bedduacı değiliz. Hayırla yola getir ya Rabbele alemin. Sen bu kardeşlerimizle bu tebliğleri yapıyorlar. Habibini de şahit eyle ya Rabbi. Onun şerefine tenkıs getirenlere. Yapılan reddiyeleri bunlar. Okuyorlar okutuyorlar. Duyuyorlar duyuruyorlar. Bundan üzülüyoruz. Bak geçen arkadaş gitti. Efendim Kabal şurada yakın bir yer. Eski cemaatlerimiz. Hocamıza canımızı veririz falan falan. falan. Hiç duymamışlar bu meseleleri. Gidiyorlar Resulullah'a böyle diyen adamların sohbetini dinliyorlar. Yani millet duymamış. Allah için duyuralım. Bizi seviyorlar ama bizi sevmekle bir şeye varamazsın. Muhammed Mustafa'yı sev. Onu seviyorsan onun şanına yakışmayan şeyleri. Söyleyenlerden uzaktır. Dinleme, okuma. Onun için çok büyük vazife yüklendi üzerinize. Allah Resulü ehli sünnet üzere ölmeniz için size büyük bir fırsat götürdü. Şimdi. Bu şekilde yaşarsak ehli sünnet itikadımız korunacak inşallah. Amin. 10 asker şehidimiz ondan ve polis şehitlerimiz ondan, evet. Bütün asker polis şehitlerimiz ve cemaatlerimizin geçmişlerinin Mustafa Sakal kardeşimizle de ruhu için. El Fatiha. itibarhaber.com Kur'an ve hadis ışığında top dolu bir site. Haber.